Oh yeah. Šta Merhaba Kainat, bugün 28 Mart Salı, yıl 2017, ay 3, gün 87, Kasım 141 1438, Hicri Cemaziyel Ahir 29, 1433, Rumi Mart 15 Günün sözü, olabileceğiniz kişi olmak için asla geç değildir, George Eliot Günün bir diğer sözü, küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, Kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Mevlana Günün şiiri bu rüzgar Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek Gökte bulut, suda yelken, dalda çiçek Bir gün, bir gün var ki günden güne gerçek Çatır çatır serbi, çıtır çıtır böcek Çek ciğerlerine bir nefes daha çek Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek Ziya Osman Sabah Büyük Saatli Marif Takvimi Stuck to the nine at sixes and sevens with you I had to let it happen I had to change couldn't stay Never expected it to Don't cry for me Argentina The truth is I never left you All through my wild days, my mad insistence I kept my promise, don't keep your distance You love me Don't cry for me Argentino The truth is I never left you all through my wild days my mad existence I kept my promise don't keep you disturbed Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı kısa Açık Gazete yapıyoruz çünkü bilindiği gibi Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınının 14. Radyo Şenliğindeyiz bir saatlik yapıyoruz ve arkasından da ikinci özel yayına geçiyoruz geçmeden bir tek anayasa Kemal Gözler'in Profesör Doktor Kemal Gözler'in Elveda Anayasası'nda okuyoruz. Çünkü 16 Nisan 2017'de oynanacak anayasa değişikliğiye hakkında eleştirileri içeren kapsamlı bir önemli uyarıları da bulunan bir kitabı sizinle paylaşıyoruz. Onun dışında devam edecek şu an Radyo Şenliği'nin 4. gününe girmiş bulunuyoruz. Cumartesi, Pazar, Pazartesi'den sonra. Evet. Ben Deniz, Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birliktesiniz. Emre Gümşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Çaldığımız açılış parçası çok meşhur bir müzikalden... Don't Cry For Me Argentina, benim için ağlama Arjantin diye... Vaperon müzikalinden bahsediyoruz. John Baez'in sesinden dinledik. Neden dinlediğimizi de şimdi Eduardo Galeano'nun kita Kadınlar kitabına bakarak anlayalım. Kadınlar <Gülüyor> Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık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 Eduardo Gagliano Čeviren Süleyman Doğulu Sel Yayıncılık Woman is the Tarihte bugüne bakalım. 1871'de bugün Paris Komünü resmen Paris'te yani ilan edilmiş, kurulmuş, çok kanlı bir şekilde bitecektir. Büyük bir yenilgiyle ama tarihe de yenilgi tarafı değil, direnişin ve örgütlenişin öneminin ilanı olarak geçecektir. 1939'da bugün de Madrid'de. General Francisco Franco'nun güçlerinin eline düştüğü haberi var Madrid'in. Böylece İspanya İç Savaşı da sona ermiş oluyor. Evet, dinleyici destek haftası nedeniyle bu hafta açık bilinç yok ama onun yerine bu programın saatinde 9.30'da bugün dayanışma ve özveri konulu bir sohbetimiz olacak. Güven Güzel Dere ile orada da İspanya İç Savaşı'nda faşistlere karşı savaşmaya giden ve en son üyesi geçen sene 100 yaşında bir genç olarak vefat eden Amerikalı Sosyalist Gönüllüler Taburu'nun hikayesini konuşacağız. Kişisel bir anısıyla birlikte Güven Güzel Dere'nin öyle de bir bağlantı var. Bugün İspanya İç Savaşı'nın sona erdiği gün 1939'da. Madret'in düştüğü gün. Evet, Madret'in düştüğü gün. Şimdi haberlere, bugünün haberlerine bir e, göz atalım. Ee, özellikle Batı, Musul'dan çok ağır haberler gelmeye başladı dünyada. Yani binden fazla e, sivilin ölmüş olduğu haberi geliyordu bir kere. Ee, en az Bir gün içinde en az 200 kişinin öldüğü haberiyle Irak savaşının, Irak'ın istilasının başladığı gün 2003'ten bu yana en büyük tek günlük kayıp olduğu Trump'ın yeniden yüklendiği dünya, e, çeşitli dünya ülkelerinde kuvvetli şiddet ve savaş yarattığı bir dünyadan bahsediyoruz bazı e, gelen haberlere göre e, bu Amerikan e, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki koalisyonun vurduğu binalarda yüzlerce kişi zaten e, çatışmadan kaçlayak sığındıkları yerlerde vurulmuşlar yani evet. bu, bu, bu vurulmuşlar Evet ikinci bir defa yani oradan kaçıyorsun burada vuruluyorsun bu, o zaman savaş suçu da oluşturduğu konusunda çok sayıda yorum var. Irak ve Suriye'de bin, sadece Mart ayı içinde bin kişi öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki e, şeylerde bombardımanlarda olduğu söyleniyor. Bu <gülüyor> Uluslararası Aförgütü'nün uyarısı var. Irak'ta IŞİD'in elinde bulunan Mosul'u geri almak için biraz önce sizin de belirttiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde düzenlenen bu operasyonlarda sivillerin korunması için yeterli önlemin alınmadığını söylemiş. Hava saldırılarında ailelerin bulunduğu binalar hedef alınıyor demiş. Buna dair kanıtlara ulaşmışlar. Görgü tanıkları kentte sadece bu ay içerisinde yüzlerce kişinin hava saldırılarında öldüğünü söylemiş. Sadece Musul'dan bahsediyoruz bu arada. Evet sadece Musul'dan ve sivil ölümlerinin boyutu da ürkütücü demiş. Kendisi Uluslararası Ağfı Örgütü'nün kendi ifadesiyle. Evet. Ürkünç diyor. Üst düzey danışman Donatella Rovera konuşmuş. Orantısı ve hedef ayırmadan saldırıların gerçekleştirilen saldırının uluslararası insan haklarına aykırı ve savaş suçu sayılabileceğini de söylemiş evet. kendisi muazzam bir şey var 280 binin üzerinde 300 bine yakın Musul'lu kenti terk etmiş şu ana kadar sadece 17 Mart'ta Musul'un Celile mahallesinde sivillerin yaşadığı bir apartman apartmanları bir apartman değil apartmanlara yapılan saldırıda 150'den fazla kişi görmüş enkazın altında olduğu söyleniyordu bu saldırının hemen ardında biz söylemiştik böyle bir olay olduğunu evet enkazın altındaki insanların kurtarılıp kurtarılmadığına dair de herhangi bir haber çıkmadı efendim. Evet, dünya devam ediyor. Biz de devam edelim. Maalesef bu gerçekten Ürkünç Af Örgütü'nün terminolojisini benimseyecek olursak Ürkünç haberlere Yemen'de de on binlerce kişi Suudilerin öncülüğünü yaptığı şeyde bombardımanında ölümlerden kaçmak için o sokaklarda büyük protesto on binlerce kişinin katıldığı protestolar var yani çok geniş çapta bir açlığın kıtlığın hakim olacağı bir yerde insani bir kriz en büyük insani krizlerden biri olacak on binlerce Yemenli sana sokaklarında başkent sokaklarında yürüyüş yapmışlar önemli bir şey Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, şeyinde diyor, Chris Woods'la konuşmuşlar Truthdig'de. Chris da Air Wars diye bir sivil toplum kuruluşunu kuran kurucusu, e, ve yani kar amacı gütmeyen kuruluşlardan birisi, sivil ölümleri e, denetlemeye çalışıyor. Yani saymaya ve dünyaya uyarmaya bu konuda insanları uyarmaya çalışan bir kuruluş onun kurucusu Chris Woods'la yapılan Democracy Now!'da yapılan konuşmada sadece e, Irak ve Suriye'de bin sivil Mart ayında öldü diyor bu Air Wars'a göre e, yani Trump terörle savaş diye adlandırılan cehennemi genişletme kararında olduğu besbelli e, yani Amerika Birleik kimin vurduğu tabi tam olarak belli değil ama Avustralya'nın Birleşik Krallığın Britanya'nın Belçika'nın ve Fransa'nın da destekdiği belirtiliyor Bu vurgu şeyde vurmalarda operasyonlarda diyelim. ve mesaj şeyi de inkar ediyorlar Hala dün de konuşmuştuk bir cami külliyesini evet. parçaladılar. Ya yani normal olarak Pakistan'da, Yemen'de ya da Somali'de görülen şeylerin bu gölge savaşı diye adlandırılan şeyin bir devamı ve genişlettiği deniyor. En önemli noktalardan birisi de Chris Wood'un söylediğine göre istihbarat eksikliği. O zaman şey yapmıyorlar. Yani mesela ki e, cami olduğunu bile e, tespit edememişler vurmadan önce düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en büyük gücü istihbarat teşkilatlarının yönetiminde Centcom var. Bilgisayarlarınızı siz kabul etmeseniz bile kontrol edip sizi gözetleyebilecek bir güç aynı zamanda. Böyle bir istihbarat alana sahip olan bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Ama bir cami bulamıyor. Bulamıyor ve içinde de 35 sivillin Parçalanarak öldüğü bir cami bulamıyor. Aynı reddediş e, Suriye'de de gerçekleşiyor. Suriye'de Rakka'ya doğru operasyon büyümeye başladı. E, YPG Rakka'nın federal yapı içerisine alınması gerektiğine dair çeşitli politik açıklamalar yapıyor. Salih Müslim tarafından. Ama buradaki en önemli konulardan bir tanesi bu Tapka Havaalanı'nın ele, ele geçirilmesinden sonra oradaki yani ülkenin kuzeyindeki en büyük baraj olarak da nitelendirilen e, Tapka Barajı'nın durumu Ee, en son yapılan iddialara göre En son söylenenlere göre e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Öncülüğünü yaptığı hava saldırılarında Barajın Kontrol merkezi zarar görmüştü Bununla alakalı fotoğraflar yayınladı Mesela ÜŞİD tamamen şey olduğuna dair e, Yandığına dair Kontrol dışı olduğuna dair Ama Amerika Birleşik Devletleri yalanladı Böyle bir şey olmadı diye e, Eğer bu baraj zarar görürse e, Hemen aşağısında bundan Derelizör denilen bölgede Çok muazzam bir ...insani dram yaşanabilir... ...bütün tarım alanları hızlar altında yani. kalabilir... ...büyük bir kriz yaşanabilir... ...aynı zamanda insanlar da evlerinden göçmeye zorunda kalabilir... ...ki sadece şey yapabilirlerse... ...hızlı olabilirlerse... Evet her yerde e, su olur... ...ama içecek bir damla bile su bulamayabilirler... Evet, ...su evet. basmış olur... ...öyle bir trajediden de bahsederiz... ...Skolar için... ...Samuel Taylor College'ın ünlü şiirindeki gibi... ...The Ancient Manor, Mariner şiirinde gibi... ...her yer su ama içecek bir damla yok... ...bu durumla da karşı karşıya kalabilirler... S ...ve IŞİD böyle bir... ...en büyük barajda tehdit ediyor diye bir haber... E, ...en büyük barajda tehdit ediyor... ...bir diğer taraftan da en büyük barajın olduğu yerde... ...çatışmalarda, bom, hava bombardımanları da devam ediyor... ...neyse ki en son BBC'de yer alan haberlere göre... ...durdurmuşlar saldırıları... E, ...Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...desteklediği savaşçılar... Ama Şimdi en az 90 bilirdik. sivil ölmüş mesela. Suriye içerisinde mi? Tapka'da mı? Tapka'da. Tapka'da. Evet. En az, yani yoğun bombardımanı. En az 90 kişinin sivilin öldüğü bir gün yaşıyoruz mesela. Bu cami saldırısından farklı. Evet. O Halep'in kuzeyindeydi. Bu Tapka'da. Evet. Tapka'da. Birleşmiş Milletler'den de e, Rakka ile ilgili bir açıklama gelmiş. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde askeri operasyon nedeniyle 400 binden fazla sivilin güvenliğinden endişe duyuyoruz demiş. Yani Uluslararası Öf Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler'in dünyanın sayılı örgütleri işte en büyük Birleşmiş Milletler olmak üzere UNICEF'in filan e, insanlığa sürekli çağrıları var. Yani yıkıma doğru gidiyoruz diye. En son Hı. yaptığınız uyarı Rakka ile alakaladın. Nüfus evet. yoğunluğunun o büyük olduğu bölgelerde fazla olduğu bölgelerde askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu belirtmişti Birleşmiş Milletler. Gazetelere baktığınız zaman sadece IŞİD militanlarına karşı yapılmış olan bir saldırı olarak görüyorsunuz bu durumu. Ama içeride yaşayan 400 binden fazla sivil insan evet. var. ...ne olacağı konusunda hiç kimsenin... ...en ufak bir bilgisi de yok... ...ilgisi de yok. Yani teröristleri öldürmek için... ...yaptıkları bir hava saldırısında... ...90'ın üzerinde insan apartmanlarında savaştan... ...kaçmış bir şekilde ile birbirlerine sarılmış bir şekilde... ...belki de elektrik yoksu da yok... onu da düşünmek lazım. Kafalarına inen... ...bomba ardımanla, şey bombayla beraber... ...bütün apartmanla beraber çöküyorlar. Enkaz altında... ...kalıyorlar ve kimsenin umrunda olmuyor... ...gazetelerde dahil olmak üzere. Gazetelerde, televizyonlarda en baba e, e, haber kanallarında bile rastlanmıyor çok acayip bir şey hakikaten belki de normal karşılamak lazım bu arada yeni bir başka mi? yeni normal evet yani bunu normal olarak Post karşılarsak gerçeklik. daha neler olacak evet. yani 400 bin olacak 800 bin 800 bin olacak 1 milyon kişi evet bu savaş ve barış meseleleri şimdi birazdan da e, hava su durumlarına geçeriz o da ayrı bir şey şimdi son bir şey de Suriye'nin en büyük 3. kentinde Humus'tan geliyor Ee, bu da çok ağır bir durum. Ee, Humus'ta tahliye operasyonu var. Ee, sadece bir mahalleden tahliye edileceklerin sayısı yaklaşık 15 binmiş muhalifler ve aileleri. Suriye hükümetinin en büyük müttefiki Rusya'nın desteklediği anlaşmanın bir parçası bu. Humus'ta başlayan muhalifler de devrimin başkenti diyorlarmış BBC'de. Türkçe'den aldığımız bir haber bölgedeki BBC muhabirleri yaşlıların yaralıların küçük çocukların ve hafif silahlar taşıyan muhaniflerin otobüslere konup bindirilip Elbaer ilçesinin dışına taşındığını anlatmışlar. Bu insanlar taşınıp nereye götürülüyorlar? Türkiye kabul etmiyor artık vizesiz bir şekilde Suriye'den gelen insanları. Lübnan'dan bir şekilde gelebilirsiniz şansınız varsa yapabiliyorsunuz onu paranız varsa aynı zamanda. Ama olmuyor. E, şu anda da yaptıkları tek bir şey var İdlib'e doğru gitmek. İdlib'de ne oluyor? Bu sefer de Rusya vuruyor İdlib'de de Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. En son 25 Mart'ta çıkan haberlere göre İdlib'de bir hapishaneye vurdular hava bombardımanı ile beraber. En az 16 ölünün de orada olduğu söyleniyordu Doğu Çevre'lerin haberine göre Suriye İnsan Hakları Gözleme Evi'nin bildirdiğine göre. Evet bunlarla maalesef çok sayıda ilgilenen şey yok haber ajansı yok. Takibini mi yapmıyorlar şu anda yok. çok büyük şeyler olacak İdlib'e doğru ilerlemeye başladılar bundan sonra Rakka ve e, şey Musul düştükten sonra muhtemelen İdlib'de büyük bir insanlık krizden bahsedilecek. Sonra bizim de günlerimiz sürekli bu insanlık krizlerden bahsederek geçecek gibi devam ediyor. Evet başkası bahsetmeyecek zaten gene bir ölçüde. Şimdi e, bu arada telefonlar da çalıyor. Biz e, şeye bir saat 9'dan sonra geçeceğiz. Dinleyici destek projesi özel yayını ama ...desteklerinizi açık e, yukarıda bir arkadaşımız da e, 343 4141 41 numaralı telefonda ararsanız e, beklemekte olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim biraz önce de herhalde telefon geldi bilmiyoruz ama kontrol etmek lazım. Ama burada çaldığına göre destekte de devam ediyor demektir. Evet. Dün geceyi de e, az bir farkla geride kapattık hmm. bir gün öncesine göre İlk ama İlk oluyor galiba. 4, 4 kişi falan hmm. olabilir o kadar. Olabilir, evet. diyebiliriz. Her aslan duymasın düzeltiriz. Bir de bunların üzerine nükleer savaş tehlikesi başladı. Ondan ha, bahsetmek gerekiyor. Şimdi ona da döneriz işte. Ben de onu söyleyecektim nükleer Yani dünyada iki tane çok büyük tehlike var. Bir tanesi savaş ve barış, özellikle de nükleer tehdit. Zaten şeyler kaygı duyan bilim insanları, bilimciler örgütü kıyamete yaklaşan kıyamet saatini de bir dakika daha ileri aldı. Hem Trump'ın gelmesiyle beraber hem nükleer. ...hem de küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin... ...hat safhada büyük tehdit yarattığı için... ...gezegene en büyük şey. Şimdi ona ona gelelim ama... ...önce... ...hava durumlarına... Bak ...baka... Evet, Debi Kasırgası... ...gelmiş... ...Avustralya'da Queensland eyaletine... ...ulaşmış durumda... ...sadece Queensland eyaletinden... ...30 bin kişi tahliye edilmiş... Ve 23 bin evinde elektriksiz kaldı saatte 250 kilometreye veren ve şimdiye kadar gördükleri en büyük şeylerden bir tanesiymiş. Avustralya'da Mesela. yaz değil mi bu aralar yahu? Yani yaz değil mi? Neyse. Ee, kaç kişi demiştiniz? Ee, 30 bin. Ya Avustralya'da yaz tabii. Elbette. Yaz kasırgası. Evet oradaki güney yarı küre tamamen tam yaz mevsiminin. Ortasında. İşte orman yangınlarından falan bahsederdik geçtiğim sene bu tarihlerde. Şimdi kasırka'dan bahsediyoruz. Evet. Allah Allah. İklim değişikliği mi acaba? Galiba. Yani başbakan Malcolm Turnbull bölge halkına evlerinizi derhal terk ediniyor. Başbakan Soy ismi neydi? Turnbull Akraba olsa gerek. Kiminle? Bilmiyorum benimkine biraz benziyor <gülüyor> sanki. Eee <gülüyor> Turnbull şey demiş. Erken saatlerde bölge halkına evlerinizi de terk edip yüksek yerlere çıkın diyor. Yani çağdaş medeniyetin geldiği noktaya bakar mısınız? Ya mısın? fırtınadan <gülüyor> kaçarken yüksek yerlere mi kaçın diyor? Evet. Allah Allah. <gülüyor> Çünkü su basıyor. Abi. Su basıyor. Bütün Çok garip. Geçtiğimiz sene de işte yükseklerden kaçıp alçaklara inin. Deniz seviyesine kadar inin diyorlardı orman yangınları nedeniyle. Evet, çok acayip yani. Ee, Avustralya Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Yavaşladı sonra gene şey yaptı diyor. 250 kilometre saatte hızla esiyor. Halka da cep telefonlarınızda şarj edin. Yoksa bütün dünyayla temasınız da iletişiminiz de kesilebilir diyorlar. O da öyle bir şey. İklim değişikliği konusunda şimdi buraya evden çıkıp buraya gelirken ortalık gene buz kesmiş gibi görünüyor. Bunun, bunun çok yanıltıcı olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Yeni bir araştırma var. Küresel ısınma. Öylesine acayip iklim patternlarında, kalıplarında değişiklikler yapıyor ki sıcak dalgaları, kuraklıklar, seller Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Asya'da çok daha fazla oluyormuş. Tabi bu Avustralya'nın da durumunu aynı şekilde etkileyebilir ama araştırma da yok. Damien Carrington'ın haberi ve bütün haritalar var kuzeydeki erimelerin, kuzey kutbundaki erimelerin. Tamamen alçak basınç olarak güneye doğru itti. Yani bütün ülkeleri e, etkiliyor. Kutupta olan dan bize ne dememek lazım. Böyle bir şey var. İşte onun için küresel ısınmanın da felaket bir durumu var. Ve e, öte yandan da Bill McKibben'da e, Keystone XL'ı e, onayladı ya Trump. Hı hı halk bunu gene durduracaktır diyor. Şimdi Kisnon Excel denen şeyi onaylamakla birlikte 830 bin varil ham petrol her gün Alberta'nın kumul petrolleri olarak kum, petrol kumları olarak zift ya da katran kumları şeye ihraç için Amerika'nın Teksas'taki şeyine gidecek. Fakat bu nereden geçiyor? Ogallala diye bir akifer var. Yeraltı su. Yeryüzünün en büyük tem temiz su kaynaklarından bir tanesi. Yani Amerika'nın evet. en büyüğü olduğu şüvesiz. İçme suyu yani. İçme suyu hı hı. ve bunu yok edebilir. Yani cinnetin hakikaten doğru. Buna izin verdi. Ve Obama yönetimi büyük bir mücadeleden sonra 2015'te durdurmuştu bunu. Yani yerliler başta ama çiftçiler tarımda uğraşanlar ve çevre grupları tarafından ama şimdi onun içinde 29 Mart'ta çok büyük bir yürüyüş yapacağız ve ve bunu durduracağız diyorlar. Senin soruna geliyorum. Peki Trido ne yapıyor diye. Ha geçti. Soru. Evet. Bunun cevabını da buldum, hazırladım, dakikim çalışıp başkan. geldim, yakışıklı evet. başkan. Şöyle demiş. Eee 173 milyar milyon değil, varil petrol yatıyor yerde. Kumun içerisinde. Evet. Kum, kum, kumut petrollerinden bahsediyor. Evet, evet. tamam. tamam. En kirlisi böyle. En leşi. en leşi. Onu orada bırakmak en büyük aptallıktır. Hiçbir ülke bırakmaz diyor. İşte senin sorunun cevabını buldum Bunu üstelik petrolcülerle yaptığı bir Toplantıda, konferansta vermiş. Abi, ben ilk gördüğümden beri zaten güvenmemiştim kendisine. Siz biraz sempatiyle yaklaşmıştınız. Genç, yakışıklı vesaire falan filan diye. Aldandım ben. Yani. Ben genç kız olduğum için seni... <gülüyor> estağfurullah. Yok Çok canım böyle şey olur mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Justin True. Ben babasını da tanırım onun. <gülüyor> sever miydiniz babasını? <gülüyor> Hayır. Babasını da sever O da mi? sahtekar, liberalin tekiydi. Eee... <gülüyor> Ee, ve ilk ilk şeyinde ya 2012'de daha gittiğinde hiçbir ülke bırakmaz bunu demiş orada. Sonra ama Paris'e gittiğinde ne dedi? Tamamen yerin altında bırakacağız. Sözüm söz dedi. Yani bu insanlar Tam doğru söylemiyorlar politikacılar ya. sakinleri yok mu bu duruma bir şey diyecek protesto gösterisi düzenleyecek. Yapıyorlar. Haliller, müçhis, yersizler. Bir, yani, çevre örgütleri de, beyazlar da. Beyazlar katılıyorlar evet. Çok öyle durdurdular zaten. Ama yani Peru'da da muazzam bir kuraklık var. Namibya'da tarihin En büyük Afrika'daki selleri ceryan ediyor. Ve yani vatandaşlar işte senin soruna bir cevap daha vermeye çalışayım. Vatandaşlar kesin olarak hükümetlerini hesap hükümetlerinden hesap sormak zorundalar. Buna Türkiye'de dahil yani Çin'in uydurması, yalanı filan diye Trudeau şey Trump söylüyor. Böyle bir şey izin verilmemesi lazım ve 29 Nisan'da Washington'da başkentte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çok büyük bir gösteri ve mobilizasyon yapılacak evet. seferberlik. Yüz binden fazla insan şu ana kadar iklim e, halkların iklim yürüyüşü için kaydını yaptırmış durumda. Evet 29 Nisan'a epey vakit varken. Evet, Kanada'da ne konuşuluyor diye soracak olursanız bu arada insanla konuştuğu en yoğun şey keyif amaçlı Mariana kullanımının yasal olmaması. Galiba olacakmış 2018 yılı itibariyle CBS yayınlamış bir haberi, ee, Kanada Devlet Televizyonu galiba. 2018 itibariyle keyif amaçlı Mariana kullanımı Kanada'da yasal hale geliyormuş. Bunlar tartışılıyor, bunlar değil, öbür öbürleri değil. Yani Ama buna değil. karşı çıkılacağı... tabii ki. Türkiye'de, gibi, gibi. Türkiye'de de aslında bu yürüyüşe hem 29 Nisan yürüyüşüne destek olmak orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların hatta Kanadalıların filan da gitmeleri Kanada Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da gitmesinde çok yarar var. Yani bu bir global mücadeledir ve hükümetler toplu olarak sıkıştırılamazsa Durum bir hayli vahim. İkincisi de dünya çapında bir nükleer silah yasağının gerçekçi olmadığını söylüyorlar ama sekiz buçuktan sonra ona girelim. Bir ara verelim ondan sonra nükleer savaştan bahsedelim. Nükleer savaştan bahsedelim. Çocukların da günde iki günde bir yemek yiyebilecekleri bir duruma geldiklerinden de bahsedelim. Obaziteye son. İki günde Zengin bir... çocukları mı bunlar yoksa Afrikalı çocuklar mı? Orta Doğulu çocuklar. Orta Doğulu çocuklar. Afrika kıtası. Gibi. Ama zengin çocukları değil. Onlar günde 3'ü yiyorlar. Hı hı. En az. Afiyet olsun. Ama hamburger yiyorlar. Diğerleri şimdi. de yesinler. Hayır, Dondurma yemeyizler. yiyorlar. Hepsini yiyorlar. Bir de çok önemli bir şey var. ikinci yarım saat içinde onu da muhakkak konuşmamız lazım. Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16 Nisan'da referanduma gitmesi planlanan anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi olmadığını söylüyor. Ey Kılıçdaroğlu sen bunu ispat edersen ben Cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim diyor. Anayasa değişikliği teklifinde düzenlenen 116. maddenin görebildiğimiz kadarıyla fesihle ilgili kısmında fesih yetkisi var. Cumhurbaşkanının söylediğin aksine Cumhurbaşkanı dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir diyor Dolayısıyla bunu ispat etmek o kadar zor değil Hem bunu konuşacağız istifa etmek zorunda kalabilir Erdoğan bu sözüne samimi ise Çünkü ispat etmek çok kolay Bizzat bizzat kendi partisinin anayasa hukuku hocalarının yazdığı kitaplarda da fesih yetkisinin, Demokrasinin sonu olduğunu mesela Profesör Doktor Burhan Kuzu başta olmak üzere sözleri var ve Kemal Gözler'in bizim de Açık Radyo'da okumakta olduğumuz Elveda Anayasa kitabında net olarak söyleniyor. Yani Türkiye'de önerilen sistemde başkan kendi seçimlerini de yenilemek kaydıyla istediği her zaman yasama organının seçimlerini yenileyebilir. Yani onu feshedebilir ve e, Amerika'daki ve başka ülkelerdeki başkanlık sisteminden çok farklar var ama en önemlisi başkanlık sistemlerinde fesih yetkisinin olmadığını inanmayanları bu konuda istedikleri herhangi bir anayasa hukuku kitabına bakmaya davet ediyorum diyor Kemal Gözler. Profesör Doktor Burhan Kuzu'nun kitaplarına bakmak yeterlidir. Çok ufak bir ekleme yapayım. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni sistemi tanıtmak için hazırladığı kitapçıkta da yazılanlar aynısını söylüyor. Aynen öyle. Yani burada çok acayip bir durum var. Ama bu, bu, bu sözlerin arkasında duracaksa muhakkak istifa etmesi gerekir. Biraz da bunu konuşacağız. Biraz da. Açık gazete. Well it started in Vienna not so many years ago. When not enough folks were getting sick. Uh, that a starving young physician tried to better his position By discovering what made his patients tick He forgot about sclerosis and invented the psychosis And a hundred ways that sex could be enjoyed He adopted as his credo down repression of libido And that was the start of Dr. Sigmund Freud Well, Dr. Freud Dr. Freud Dr. Freud Dr. Freud, Dr. Freud How we wish you had been differently employed But the set of circumstances still enhances the finances Of the followers of Dr. Sigmund Freud Well, he analyzed the dreams of the teens and libertines Substituted monologue for pills He drew crowds just like, well, Sadler When along came Jung and Adler And they said, by God, there's gold in them thar ills They encountered no resistance when they served as Freud's assistants. As with ego and with it, they deftly toyed. But instead of toting bedpans, they wore analytic bedpans. Those ambitious doctors that were young and employed. Well, Dr. Freud, Dr. Freud, was marching in. I was march marching in. Now oh, we wish you had been differently employed. But the set, set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Have departed but not so the cult they started no it's being carried on by a woodley band and to trauma, shock, and war shock, someone's gone an out it and the thing has got completely out of hand. Soul boys with double chinsies and a thousand would-be kinsies, they discuss it at the drop of a repression. And I wouldn't be complaining, but for all the loot I'm paying, just to lie on someone's couch and say confession, well, Dr. Freud, cha -cha -cha, Dr. Freud cha -cha -cha, how we, we wish you had been differently employed. But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. But the set of circumstances Still enhances the finances Well, that was beautiful, fellas. <laughs> of the followers of Dr. Sigmund Freud, cha-cha-cha! Chad Mitchell, üçlüsünden, triosundan bir şarkı dinledik. Sigmund Freud'un baladı. Viyana'da çok uzun zaman olmadan başlayan bir hikayedir. Yeterince insanlar hasta değilken bir genç bir doktor, açlıktan nefesi kokan durumunu iyileştirmek için hastalarının neyin gıdıkladığını merak etti ve sterosisi unutup psikozisi başlattı, icat etti diyor. Cinnet, psikoz çıldırı durumlarını ve libidonun bastırılması diye bir şey çıkarttı ortaya diye. Doktor Freud'a yönelik hoş, eğlenceli bir şarkı içinde yaşadığımız cinnet durumuna da Bir çözüm olarak şaka diye sonunda Adler Jung ve Freud üçlüsü e, onlar gitti şimdi ama onların başlattığı koda devam ediyor. Travma şokları ve bizi birisi de Rorschach testini ekledi buna diyor. Ve bütün şey her şey mürekkep testiyle beraber kontrolden çıktı. Ne yapalım böyle giderin diyor. Öyle bir şarkı da şarkıyla girdik. Ve şimdi devam edelim. Bir kez şu nükleer meselesinden bahsetmemiz çok önemli herhalde. yani Resmen açıkça ilan ediyorlar ki gerçekçi bir tavır dünya çapında bir nükleer silah yasağı gerçekçi değil demişler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Trump'ın yakın dostu Hiçbir tecrübesi yok zaten uluslararası diplomaside. İlk işi bu. Ama öyle seçildi. E ve bu yasağın görüşüleceği genel kurula yaklaşık 40 ülke katılmayacaktır demiş. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'da var nükleer güç olarak nitelendirilen ülkelerden. E, evet. Hepsinin nükleer şeyi var, füzesi var galiba. Ama, Siyahı var. Bomba e. da oluyor bazen epey var hem de yani şeyin nükleer enerji değil sadece bombaları olan ülkeler bunlar tabii ki e yani Heyli şey demiş ama çok zarif davranmış hanımefendi ve ben nükleer silahların olmadığı bir dünyadan daha fazla istediğim bir şey yok demiş aile annem babam çoluk çocuğum şey, ama ne yapayım real politik de bir yani, gerçekçi. de Ermeni arkadaşlarım vardı. Yani evet, bir şey. Benim, Benim de Kürt arkadaşlarım. arkadaşlarım var. <gülüyor> bir diğer taraftan da Kim Bonsun, Kim Bonsun diye sor, kim diye soracak olursanız Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili temsilcisi Genel Kurul'da nükleer silahları varlığını sürdürmesi, varlığını sürmesi insanlık için hala varoluşsal bir tehdit oluşturuyor demiş. Nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme sağlanma ihtiyacı hiç bugünkü kadar acil olmadı diye evet. de eklemiş. Aman. Ama kimsenin umurunda değil. Kırk ülkenin daha doğrusu. Hayır. Kırk ülke, ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu biliyorsun. Öyle miymiş? Evet. <gülüyor> Türkiye'de. Aha, evet varmış gördüm şimdi. Türkiye'de genel kuruldaki görüşmelere doğru yöntem olmaması nedeniyle katılmayacakmış. Tamam neden? Çünkü neden? Çünkü gerçekçi değil. Gerçekçi olmak yani doğru yöntemleri savundu Türkiye şimdiye kadar her zaman. Nükleer silahı yoktu Türkiye'nin değil mi? Yok ama istiyor. Olmadı Evet Trump da zaten nükleer güçten geri kalmayacağız demiş. Ee, şeyi de söylüyor biliyor musun? Ee, tıpkı Hayley gibi Birleşmiş Milletler Büyükelçisi gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın temsilcisi gibi. Neki Hayley gibi o da demiş ben, ben benden çok isteyen yok bu işi demiş. Yani nükleer kalksın diye ama olmaz demiş yani yapamıyorum demiş yani. E, Kuzey Kore deniyorlar o zaman? İşte onu ben de çözemediğim te tek nokta bu. Ben 1960 4'ten beri bu meseleyi çözmeye çalışıyorum. Siyasal bilgiler fakültesinden okumaya başladım. Uluslararası ilişkilerde bu silah bar savaş barış meseleleri daha çözemedim yalnız bu sorunun Anladım. cevabını. Tamam. Epey oldu biliyor musun? Anlatım. yani üzücü. <gülüyor> yani ben demiş Seçim kampanyası sırasında dünyanın en büyük sorunun ne olduğunu söylemişti biliyor musun? Trump. Ee, fosil yakıtların engellenmesi. Hayır. Nükleer silahlar. En büyük sorun bu bunu gider gidereceğim demişti. Şimdi gerçekçi ya ama gerekirse nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceğin de bilin. Yani gerekirse ama. Gerektiğine kim karar verecek? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Çin hiçbir katılmıyor. Kendisi. Ha kendisi mi? Karar verecek tabii kendisi. Ha, Lavrov da konuşmuş. Nükleer silahların azaltılması konusunda çok taraflı bir nitelik kazandırma yönünde artan bir ihtiyaç nedeniyle bu konuyu görüşmeye hazırız demiş aynı şekilde. Evet, Benim de arkadaşlarım var der, der gibi. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı olarak nükleer silahların azaltılması imkanları şu an kullanılmalı, şu anda kullanılmalıdır dedi. Diye de konuşmuş. Peki için neden o böyle Ama nükleer silahlardan vazgeçmek için henüz erken diye de eklemiş günün küçük sorusunu soruyorum Oo, destek haftasında ilk sorusu geldi buyurun bir kere de cevap vereceksin bir saniye evet nükleer silahların ortadan kalkmasını isteyecek ilk kişi kim dünyada nükleer silahların ortadan kalkmasını isteyecek en çok kişi. isteyecek kişi diyelim bilemedin otur Kimmiş efendim? Trump. Donald Trump ı. Evet. İlk kişi benim demiş. Ancak nükleer asla nükleer güç olarak başka bir ülkeden o ülke dostumuz bile olsa geri kalmayacağız demiş. Yani tüm ülkeler demiş nükleer silahlardan arınmış olsaydı çok iyi olurdu. Ama başka ülkeler nükleer silah bulundurmak istiyorsa o zaman biz bu işin başını çekeriz demiş. Damat bir şey demiş mi? Damat, damat da demiş tabi. Damat da konuşuyor bu sıralarda çok. Bu aralar en fazla damat hakkında konuşuluyor. Hatta baş danışmanı aynı zamanda damadı. Kuşner Kushner. Jared Kushner. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri'nde Rusya'nın olası müdahalesini soruşturan Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade vermeye çağrılmış. Evet, Gel Trump demişler, Rusya damadı. bağlantısı iddiaları ile ilgili sonuçlanacak. Trump'ın sen damadın ne dediğini biliyor bilmiyorsun tabi. Hangi konuda efendim? Rusya konusunda genel dünya olarak Kuşner'in ne dediğini mi? Evet, Kuşner'in. Ne demiş efendim? Amerika Birleşik Devletleri bir şirkettir demiş. Yok, onu o demedi. O Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi, Türkiye bir şirket gibi yönetilmeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri bir şirket gibi yönetilmelidir dedi. O yok, şey değil. Orijinali ona aitti. Şimdi şey yapmayalım yani iyi de öldürelim hakkını verelim. Evet. Belki de Türkiye'den ama. muhtemelen Yani ondan. Diplomatik kriz mi? Amerika Birleşik Devletleri şey asıl şeyi elçiliği Dışişleri Bakanlığına çağıracak bu hafta mesela. Olur mu? Olmaz. Olmaz. O, kolay mı o kadar? Biz Dışişleri yakalamışsınız. Ya. Çağırıyorsunuz. Hadi Amerika Birleşik Devletleri'ni çağıralım. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Olmaz. Dışişleri Bakanlığı'nın e, ziyareti de gerçekleşiyor. NATO toplantısını başka yere öne almışlar. Öne çekmişler. Brüksel'de olacak. Rex Tillerson, petrolcü dünyanın en büyük özel petrol şirketinin, enerji şirketinin uzun süre CEO'luğunu yapan Rex Tillerson katılabilsin diye NATO bakanlar toplantısına Cuma günü, bu Cuma geliyor. Evet. Twitter'dan açıklandı, Brüksel'e geleceğini doğruladı. 31t 5-6 Nisan'da yapılacaktı, 31 Mart'a çekildi. Çünkü katılmayacağım demişti bak ama Amerika'nın gücüne. Hemen NATO buluşması öne çekilmiş durumda. Zaten adıları peki değil Amerika Birleşik Devletleri ve NATO organizasyonunun. O yüzden bir esneme olmuş galiba NATO. Evet bu çocuklarla ilgili de iki günde bir yemek yiyenlerin akıl almaz ürkünçlükte fotoğrafları yayınlanıyor artık Yemen'den filan. Yani Marslı çocuklar gibi, Marslı yaratıklar gibi olmuşlar açlıktan çocuklar. Ağlayamıyorlar bile kocaman gözleri, kocaman açılmış mağara gibi ağızlarıyla. Öyle fotoğraflar var. Sadece kemik kalmış. E, 462 bin olmuş. E, 2014'ten bu yana sayı. Aç çocukların sayısı. İki yılda ne kadar artmış? Yüzde 200 oranında artık. 20 kat mı oluyor? Evet çok korkunç bir şey. Ve uluslararası krizlerin Yemen'deki felaketi unutturmasından da endişe ediyor UNICEF çocukları. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuyla alakalı bir araştırma yapılmış ama yemek konusunda, dünyadaki çocukların yeme alışkanlığı konusunda değil. American Heart Association tarafından yayınlanan bu araştırmada araştırmaya katılan 150 kişiden %60'ı restoranda gerek duyduklarından çok daha fazlasını yemişler. Oysa arabada tek başına yemek yiyenlerin yalnızca yüzde otuzu, ofiste yiyenlerin ise sadece yüzde kırkı ihtiyacından fazla yemek tüketmiş. Tek başına yemek yemek, insanlar obezlikten kurtuluyormuş efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu da bu. Fazla evet, yemek. Fazla yemek. Tabi kısmını. Amerika Birleşik Maçlarla Devletleri'nde de a, a, a, var. Muazzam bir açlık evet. var. Onlar hakkında muazzam. bir araştırma yüzde, e, Yani 50 milyon kişi yetersiz besleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nüfusun altıda biri yani. Evet ama altı, işte 6 da biri dinde ne bir 320 milyon nüfusu. işte bilimsel araştırmalar genellikle çok fazla yiyip de kilo alamayan kilo alan insanların kilolarını vermek üzerine kuruluyor galiba. Ona da ayrıca değinmek fırsatı bulabiliriz ama ben de şeye gelelim şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16 Nisan'da referanduma gitmesi planlanan anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi olmadığını söylemiş. Nerede söylemiş bunu? Nerede mi? büyük çekmecede toplu açılış töreninde konuşmuş. Yerde söyleyelim de unutulmasın. Evet unutulmasın. Tarihi bir açıklama yapmış ve diyor ki e, fesih yetkisiyle ilgili yeni anayasa e, değişikliğiyle e, önerilen referanduma sunulan metin değişikliğinde e, diyor ki e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyor. Ey Kılıçdaroğlu ben uydurmuyorum demiş. Demiş. Ey Kılıçdaroğlu sen bunu ispat et ben Cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim demiş. Yani Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi yok tamamen yalan demiş. Şimdi şeye bakıyoruz bizzat Amerika, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Amerika demişim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AK Parti'nin referandum için hazırladığı kitapçıktan okuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Evet. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri yeni meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Görev süreleri de 5 yıldır. Şimdi fesih yetkisi diyor. 116. madde. Fesih kelimesiyle geçiyor bizzat AK Parti'nin referandum kitapçığından okuyorum yeni sistemde fesih yetkisi seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleşecektir gerçekleşebilecektir 5'te 3 çoğunlukla meclis Cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir böyle yazıyor evet aynen yazıyor altını çiziyorum Cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir İster Cumhurbaşkanı, ister Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilsin bu sisteme göre her iki seçim de birlikte yapılacaktır. Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alırsa kendisi de meclisle birlikte seçime gitme zorunda kalacaktır. Yani seçimleri yenileme kararı alması demek meclisi fes etmek demek zaten ama fesi kelimesi de geçiyor. Evet aynı şeyde Cumhurbaşkan şey Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan söylemiş. Mevcut anayasada fesih yerine yenilenme dendiğini söylemiş orada. Ee, ama burada fesih de geçiyor olduğunu siz söylediniz şimdi. Adalet ve Kalkınma Partililer konuşurken fes diyorlar. Ayrıca meclisin yeniden seçimlere götürülmesi dünyanın her yerinde ve bütün anayasalarda fesih olarak kabul edilir demiş. İstifa dilekçesini hemen yazılı olarak versin o zaman çünkü getirdikleri ve savundukları okumuyor. Savunduklarını okumuyor anlaşılan. Hiç evet. Doğrusu e, hak vermemek mümkün değil çünkü e, Profesör Doktor Kemal Gözler ki e, Türkiye'nin önde gelen ve dünyacıda tanınmış e, anayasa hukuku uzmanlarından biri bütün ömrünü anayasa hukuku e, üzerine çalışmakla geçin, geçirmiş ve son olarak yazdığı bizim de radyodan e, parça parça bölüm bölüm okuma e, ya çalıştığımız kitabında elveda anayasa 16 Nisan 2017'de oynayacağımız anayasa değişikliği hakkında eleştiriler başlığını taşıyan Mart 2017'de basılmış Ekin Basın Yayın Dağıtım tarafından basılmış kitabında 56. sayfada bu şöyle deniyor 31 Mart Cuma günü okuyacağız bunu Tabii. da açık radyoda tarihinde vereyim okunacak Türkiye'de önerilen sistemde başkan kendi seçimlerini de yenilemek kaydıyla istediği her zaman yasama organının seçimlerini yenileyebilir yani onu fes edebilir. Cumhurbaşkanının yasama organını yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesh edebilme özelliği bakımından da Türkiye'de önerilen sistem başkanlık sistemine değil, parlamenter hükümet sistemine benzemektedir, yürütme organının, yasama organını fes edebildiği bir sistemin başkanlık sistemi olduğunu söylenmesi ya bilgisizlik ya da bir art niyet eseridir diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni sistemi tanıtmak için hazırladığı kitapçıkta yazılanlarda Ahmet Hakan tarafından köşeye taşınmış, orada da şu şekilde geçiyormuş, doğrudan tırnak içinde vermiş bu cümleyi. Fesih yetkisi yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Meclis 5'te e, 3 çoğunlukta Cumhurbaşkanını da dilediği zaman Meclis 5'te beş, 3 çoğunlukla Cumhurbaşkanı'na da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir diye yazıyormuş yani burada. Aynısı öyle. yazıyormuş. Evet, yazıyor. Ee, şimdi okumamışlar demek ki. Hayır, katıyan okumamışlar ve yüz ele vermişler. Ama istifa etmesi evet. lazım. Ey kılıçlar olduğunu ispat ederse ben istifa edeceğim diyor. Son olarak şuna da değineyim. Aynı konuda Kemal Gözlerin Elveda Anayasa kitabında 70. sayfada ki bunu da 4 Nisan Salı günü oku okuyacağız. Yukarıda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemi ile Türkiye'de önerilen sistem arasında 9 fark sayılmıştır. Aslında 9 farka ihtiyacımız yok. Türkiye'de önerilen sistemin başkanlık sistemi olmadığını ispatlamak için sadece birincisinin olması Türkiye'de önerilen sistemin başkanlık sistemi olmadığını ispatlar yeter. Zira yürütme organının yasama organını fes edebildiği, yasama organının da yürütme organını görevden alabildiği bir sisteme başkanlık sistemi denmesi hayatında anayasa hukuku dersi almış herkesin gülmesi gereken komik ...ve cahilce bir iddiadır, diyor. Başkanlık sistemlerinde fesih yetkisinin olmadığına inanmayanları... ...bu konuda istedikleri herhangi bir anayasa hukuklu kitabına bakmaya davet ediyorum. Hala ikna olmamışlarsa, şimdi önerilen hükümet sistemini savunan... ...Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Profesör Dr. Burhan Kuzu'nun kitaplarına bakabilirler. Profesör Kuzu Başkanlık Sistemini bilen... Otuz yıldır başkanlık sistemini savunan ve üzerinde yazan birisi diyor ki tırnak içinde her yönüyle başkanlık sistemi isimli kitabında fesih yetkisinin olduğu bir sisteme başkanlık sistemi denilemeyeceğini çok vurgulu bir şekilde söylemiş. Ve şöyle diyor felaket bir şey bu. Bir süreden sonra vuruyor tekmeyi parlamentoya oluyor sana diktatör. Bunu söyleyen kim? Burhan Kuzu. ha. ...bunu koyarsan olacağı o diyor... ...fesih yetkisinin başkanlık sistemlerinde... ...olamayacağını söylerken... ...Ada ve Kalkınma Partisi... ...Milletvekili ve Cumhurbaşkanı... ...Baş Danışmanı Prof. Dr. Dr. Burhan Kuzu... ...diyor... ...felaket bir şey... ...dedikten sonra... ...bunu koyarsan olacağı bu şeklinde... ...kendine özgü üslubuyla... ...çok açık bir şekilde... ...dile getiriyor... Ve 16 Nisan'da oynayacağımız anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı'na parlamentoyu fesih yetkisi veriyor diye bir kez daha vurgulamış Gözler, Profesör Gözler ve Sayın Profesör Doktor Burhan Kuzu'nun yukarıdaki cümleleri yazdıktan sonra anayasa değişikliği kanunuyla önerilen bu sistemi bugün nasıl savunabildiğini anlamış değilim diyor. Ben de anlamış değilim, sen anlamış mısın? Anlamadım ben de belki daha detaylı olarak önümüzdeki günler ya da saatler Okunacak içerisinde zaten e, bir açıklama da yapılabilir bu istifa konusuyla alakalı. Evet Ama, istifa ettim diyecek herhalde değil mi? Aynı evet var. yani bir başka son olarak bir üzücü haberden bahsetmek istiyorum ben. E, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 16 Nisan'daki bir başkanlık anayasası referandım öncesinde yaşanan gerilim devam ediyor. Ve Türkiye'deki bütün saatlere yayılmak üzere devam ediyor gibi duruyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bu yıl dahil olmak üzere 2020 yılına kadar... ...adalet, içişleri ve temel haklar... bunların içerisinde... ...ulaştırma, çevre, iklim... ...enerji, rekabetçilik... ...ve yenilik içerisinde... ...aynı zamanda istihdam, insan kaynakları... ...gelişimi ve sosyal politikalar... ...tarım ve kırsal kalkınma gibi birçok alanda... ...kullanılmak üzere... <gülüyor> ...projelerin olduğu... ...fon kesilme tehlikesiyle karşı karşıyaymış... ...bu gerilim... Evet. Evet, ...şeyinde, gölgesinde... ...bunu da haberleştiren Habertürk gazetesinden... ...bakar bakırmış... Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşanan bu miting gerilimi ve sonrasındaki karşılıklı sert söylemler Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşıtı İPA fonlarını bu bahsedilen katılım öncesi mali yardım fonlarını askıya almasında gündeme getirmiş. Şimdi bu tartışılıyormuş birçok alan var bunun içerisinde. Evet çok büyük bir yalnızda sürüklendiği de dün zaten kısmen okuma fırsatımız bulmuştu. Bir çok birçok yerde büyük atıcılık yapmış olan çok çok önemli görevlerde bulunmuş olan tecrübeli diplomat Oğuz Demiralp emekli şimdi. Büyük bir kopuş tehlikesi yaşıyor diyor Türkiye'nin evet. batı ilişkileriyle onu da söylemiştik Artık zaten. Katar'dan gelen parayla enerji fonları Suudi Arabistan'dan gelen şeylerle de insan hakları ile alakalı gelişmelerin takibi için projelerin fonlanması gerçekleştirilebilir. Böyle bir duruma doğru sürükleniyoruz. Evet Alman basınında da yaygın olarak MIT'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'da casusluk yaptığı haberleri yer alıyor. Pek çok, Süddeutsche Zeitung gibi çok önemli bir gazetede, e, saygın bir gazetede Türk istihbarat birimlerinin Almanya'da Gülen yapılanması ile ilgili bağlantısı olduğunu iddia edilen Türkleri takip ettiğini öne sürmüş ve Alman makamların bu kişileri uyarmış, takip ediliyorsunuz diye çok acayip bir Alman vakfından da Theodor Heuss vakfından da yazar Aslı Erdoğan'ın ödülünü alabilmesi için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması istenmiş. Aslı Erdoğan'ın yurt dışına çıkış yasağı mı varmış? İçeride yattı, çıktı ama yasaklı öyle mi? Evet. Özgür Gündem'in yazar ve yöneticilerine açılan davada örgüt üyeliği, örgüt propagandası filan ama ödülü çok önemli insanlar da almış mesela aynı ödülü İngiliz tarihçi Timothy Garton Ash'a e verilecekmiş dünyada ifade ve düşünce özgürlüğünü savunan İngiliz tarihçi. Hı hı. Ama As Erdoğan alamayacak. Eee Gürcistan'da Avrupa Birliği ile vize serbestisi bugünden itibaren resmi olarak yürürlüğe girmiş. Ben yıllardır bekliyorum. İşte Gürcistanlılar hemen girdiler. Evet. Telefon çalıyor. Neden çalıyor onu da söylerim öyle çıkalım. Evet dinleyici destek projesi özel yayınında 14. yayın şenliğindeyiz. Dinleyici destek hattımızı arıyorlar ve açık radyoya destek veriyorlar. Bir veya daha fazla program için 225 lira havale de edebiliyorlar. internet üzerinden de yapılabiliyor. Böyle bir kampanyamız devam ediyor. Bu 3. günündeyiz değil mi? 4. günündeyiz. Cumartesi pazar, pazartesi saat 4. 4 evet. <gülüyor> Telefonlarımız açık. Yukarıda arkadaşlarım sizi bekliyor zaten. Şimdi ona geçiyoruz. Telefonumuz da 0212 343 41 41. Ne çıkalım o zaman? Çıkalım evet. o zaman evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. čekaste.